İsmail deyin bana, birkaç yıl önce, kaç yıl önce olduğu önemli değil, paramın azaldığı ya da hiç kalmadığı bir sırada, karada da beni ayrıca bağlayan bir şey olmadığı için biraz engine açılayım, bu dünyanın denizlerini şöyle bir göreyim dedim. Ben böyleyimdir. Böyle bulurum sıkıntıdan kurtulmanın, uyuşan kanıma hız vermenin yolunu. Baktım ki ağzımın tadı kaçmış, buruklaşmışım. Baktım ki içime o soğuk kasım yağmurları çiseliyor, Baktım ki durup dururken tabutçu dükkanlarının önüne dikilip kalıyorum ya da karşıma çıkan her cenaze alayının peşine takılıyorum. Baktım ki içimi saran kasveti önleyemiyorum o kadar ki beni bazı ahlak ilkeleri durdurmasa mahsus sokağa çıkarak onun bunun şapkasını bile bile başlarından kapıp yere atacağım. İşte o zaman bir an önce denize açılmanın zamanı geldi derim kendi kendime. Tabancam kurşunum budur benim. Kato filozofça bir gösterişle kılıcının üstüne atar kendini. Bense sessiz sedasız bir gemiye binerim. Bunun da şaşılacak bir yanı yok. Hemen hemen tüm insanlar bilerek bilmeyerek yaşamlarının şu ya da bu anında denize benim duyduğum sevgiyi az çok duymuşlardır. İşte örneğin sizin o Manhattan'ların ada üstünde kurulu kenti. Hint okyanusu adaları nasıl mercan kayalarıyla sarılıysa bu kenti de dokları sarmış. Dört bir kıyısını ticaret dalgaları duruyor. Sağdan soldan hep denize iner yolları. Kentin en ucunda Batarya denilen yerdeki koca mendreyi birkaç saat önce görmediğiniz dalgalar yıkar, rüzgârlar serinletir. Gidin de orada suları seyreden kalabalığı görün. Uyuşuk bir pazar günü öğleden sonra kenti dolaşın. Karleras Huk'tan Kontes Silip'e gidin. Oradan da Whitehall yoluyla kuzeye doğru. Ne görürsünüz? Kentin her bir yanında sessiz nöbetçiler gibi yüzlerce, binlerce ölümlü insan okyanus düşleri içinde donak kalmıştır. Kimi halat direklerine dayanmış, kimi rıhtımların ucuna oturmuş, kimi Çin'den gelen gemilerin küpeştelerinden bakıyor, kimi denizi sanki daha iyi görebilmek için iplere tırmanmış. Ama bunlar hep kara adamları. Bütün hafta dört duvar arasına kapanmış, tezgahlara bağlanmış, iskemlilere çivilenmiş, yazı masalarına yapışmış adamlar. Ne demektir bu? Yeşil çayırlar, çimenler ne güne duruyor? Bu adamlar ne arıyor burada? Hele bakın, dosdoğru suya yürüyen kalabalık nasıl artıyor gittikçe. Sanki gelip suya atlayacak hepsi. Ne garip, yalnız bir şey var onları doyuran, karanın bittiği yer. Gidip şurada, depoların arkasında, rüzgar olmayan yerlerde dolaşsalar da olmaz. Akılları fikirleri suya biraz daha sokulmakta. Neredeyse düşecek kadar yaklaşmakta. İşte dizilmişler deniz kıyısına. Miller boyu, fersahlar boyu. Hepsi içlerinden, kuzeyden, doğudan, güneyden, batıdan, daracık geçitlerden, yollardan, sokaklardan, caddelerden geliyorlar. Ama burada birleşiyor hepsi. Nedir bu söylesenize? Bütün bu gemi ibrelerinin mıknatısı mı çekiyor onları buraya? Dahası var. Diyelim ki kırlardasınız. Yüksek göller bölgesindesiniz. Dilediğiniz patikaya sapın. Yüzde bu patika sizi bir vadiyeye götürür ve sizi orada bir derenin biriktirdiği suyun kıyısında bırakır. Bir büyü var bu işin içinde. Dünyanın en dalgın adamını en derin hülyalara dalmışken alın, ayağa kaldırıp yürütün. Bu adam hiç şaşmadan nerede su varsa oraya götürecektir sizi. Amerika'nın büyük çöllerinde susuz kalırsınız. Kervanınızda da fizik öteleriyle uğraşan bir profesör varsa deneyin bu dediğimi. Öyledir. Derin düşünceyle su her zaman el ele gider. Herkes bilir bunu. Bir resseme alın. Bütün Sako Vadisi'nin en hülyalı, en kuytu, en sessiz, en büyülü, en romantik manzaralarının resmini yapmak istiyor size. Başvuracağı ana motif nedir? İşte ağaçlar, gövdeleri oyuk oyuk, içlerinde haçlar, keşişler varmış gibi. Bir yanda çayırlar, bir yanda sürüler uykuda. Şuradaki kulübenin bacasından uykulu bir duman tutuyor. Uzak ormanların içinden çıkarak sıra sıra mor dağların üstünde kıvrım kıvrım dolanan yol. Ama bu resim ne denli büyülü olursa olsun şu çam ağacı çobanın başında istediği kadar yaprak döker gibi fısıldasın. Boşuna olurdu tüm bunlar çoban gözü önündeki suyun büyüsüne dalmış olmasa. Bir haziran günü Amerikanın uçsuz bucaksız çayırlarına gidin. Diz boyu pars zambaklarının içinde fersahlarca yürüyün. Eksik olan tek şey nedir? Su, suyun damlası yoktur orada. Niagara bir kum çağlayanı olsaydı, bunca uzaklardan görmeye gider miydiniz onu? Tenesili yoksul şair birden eline iki avuç gümüş para geçince bir palto alayım? Bir palto fena halde gerekiyormuş ona. Yoksa yürüye yürüye ta Rockaway kıyısına kadar mı gideyim diye düşünmüş. Neden? Niçin her sağlam gürbüz delikanlı, yüreği de sağlam ve gürbüz her delikanlı günün birinde denizlere açılmaya can atar? Neden siz kendiniz ilk deniz yolculuğuna çıktığınızda sizin de geminizin de karaya bağlı kalmadığını öğrenince o garip coşkunluğu duyarsınız? Eski Yunanlar neden Zeus'un öz kardeşine denize tanrı diye vermişler? Tüm bunların bir anlamı olsa gerek. Helo, Narkissos masalının anlamı daha derin. Pınar başında gördüğü o güzel, o dayanılmaz hayali yakalayamadığı için kendini sulara atıp boğulmuş Narkissos. Aynı hayali bizler de tüm ırmaklarda, tüm denizlerde görüyoruz. Yaşamın hiçbir zaman elle tutulamayacağımız hayalidir o. Her şeyin gizi de budur işte. Her neyse. Gözlerim bulanmaya, ciğerlerim ağırlaşmaya başlar başlamaz denize açılmak isterim deyince yolcu olarak girmek istediğimi sanmayın. Çünkü denize yolcu olarak çıkmak için insanın bir kesesi olmalı. İçi boş bir kesede bir paçavradan farksızdır. Bundan başka yolcuları deniz tutar, kavgacı olurlar, geceleri uykuları kaçar, pek keyfine varamazlar denizin. Yok yolcu olarak dünyada binmem gemiye. Denizci olarak bir hayli görgüm olduğu halde de gemiye ne amiral, ne kaptan, ne ahçıbaşı olarak binmek isterim. İsteğinin olsun bu mevkilerin şanı şerefi. Ben kendi hesabıma her çeşit yüksek görevin dertlerinden, sıkıntılarından tiksinirim. Kendime bakmam yetmiyormuş gibi bir de tutup gemilere, çatanalara, yelkenlilere, uskunalara, daha bilmem nelere mi göz kulak olacağım. Ahçıbaşılığa gelince bunun gemide ne onurlu bir iş olduğunu bilirim. Subay gibi bir şeydir ahçıbaşı. Ama her nedense tavuk horoz kızartmaktan hoşlanmadım bir türlü. Gel gelelim bu yaratıklar bir güzel kızartılıp da tam kıvamınca yağ tuzu biberi de yerinde oldu mu kimse benim kadar saygı hatta bir çeşit ihtiram duyamaz onlara karşı. Eski Mısırlılar, balıkçıl kuşu ızgarasına, su aygırı kızartmasına, öyle taparcasına düşkünmüşler ki, bunların mumyalarını ehram denilen o koskocaman fırınlarda bulursunuz. Yok, hayır, ben denize gittim mi tayfa olmalıyım. Baş kasaraya inen, ana direğin tepesine çıkan düpedüz bir tayfa. Gerçi carçurt ederler buna. Bir sereneden ötekine zıplatırlar beni. Mayıs çayırlarında bir çekirge gibi. Başlangıçta bir hayli tatsızdır bu türlü işler. İnsanın onuruna dokunur. Hele Van Ransel Araslar, Randolphlar ya da Hardikantüler gibi çift çubuk sahibi eski bir aile evladıysanız ve hele elinizi katrana sokmazdan önce köy öğretmeni olarak cakas atmışsanız, en iri yarı delikanlılara bile boyun eğdirmişseniz büsbütün içerlersiniz. Emin olun Kolay iş değildir öğretmenlikten tayfalığa geçiş. Buna güler yüzle katlanmak için insan senekayla, Stoacı filozoflara beraberce katlanıp içmiş olmalı. Ama zamanla alışır buna da. Ne olur yani yaşlı kaptanın biri al şu süpürgeyi de güverteyi temizle derse bana. Çok mu ağır bir harekettir bu? Kaç dirhem gelir İncil'in terazisinde? Cebrail'in gözünden mi düşerim? Adamı saydım. Dediğini hemen yaptım diye. Köle olmayan var mı bu dünyada? Sorarım size. Velhasıl yaşlı kaptanlar bana istedikleri kadar carçurt etsinler. Beni istedikleri kadar itip kalksınlar. Bunda bir kötülük görmem. Bilirim ki herkesin başına gelir bu. İster fizik açısından olsun, ister metafizik açısından. Dünyanın düzeni bu. Tüm insanlar böyle itilir, kakılır. Herkes birbirinin sırtını sıvazlayıp alın yazısına katlanmalı. Şu da var. Gemiye tayfa olarak bindim mi, zahmetime karşılık para verirler bana. Yolcularınsa bir tek metelik aldıklarını şimdiye dek duymuşluğum yok. Tam tersine, yolcular para vermek zorundadır. Para vermekle para almak arasında da dünyanın farkı var. Son olarak şunu da söyleyeyim. Gemiye tayfa olarak binerken sağlığımı da düşünürüm. İnsan elini kolunu işletir, baş kasara güvertesinde temiz sabah alır. Çünkü Piagoras'ın kurallarına aykırı düşünmeye kalkmazsınız. Bu dünyada baştan esen rüzgârlar, kıçtan esen rüzgârlardan çok daha süreklidir. Böyle olunca da kıç güvertedeki amiralin aldığı hava, ikinci elden bir havadır. Neden derseniz, bu havayı daha önceden baş güvertedeki tayfa alıp vermiştir. Amiral ise ilk soluk alanın kendi olduğunu sanır. Ama hiç de öyle değildir. Bunu birçok başka işte de görürsünüz. Baştakiler hiç farkında olmadan buyrukları altındaki basit insanların ardından gelir. Peki ama birçok ticaret gemisinde deniz havası aldıktan sonra nereden aklımı esti de baline avına gitmeye kalktın diye sorarsanız, bunun karşılığını en iyi kader tanrıçalarının gözle görünmez hafiyesi verir. Çünkü o beni durmadan gözetler peşimden gelir ve bilinmez değişik yollardan her yaptığıma karışır. Kuşkusuz benim bu balina seferine gitmem, kaderin çok önceden hazırladığı görkemli programın bir bölümüydü. Bu balina seferi çok daha uzun ve büyük iki temsil arasında yer alan kısa bir variyete numarasıydı. Bana kalırsa programın o kısmı aşağı yukarı şöyleydi. Neden bu tiyatro yönetmeni hatunlar bana balina avında entipüften bir rol verdiler de, kimine büyük tragedyalarda görkemli roller, kimine kibar komedyalarda kısa ve kolay roller, kimine de kaba soytarılık oyunlarında keyifli roller dağıttılar? Orasını pek bilmem doğrusu. Bununla beraber o zaman olup bitenler şimdi aklıma geliyor da çeşitli kılıklara bürünen bir sürü kurnazlıkla, Kandırılıp gizliden gizliye dürtüklemelerle bu rolü oynamaya nasıl sürüklendiğimi sezinler gibi oluyorum. Üstelik öylesine aldandım ki bu işe hiç kimse karışmadan sırf kendi isteğimle, kendi kafamla düşüne taşına girdiğimi sanıyordum. Beni sürükleyen şeylerin en başta geleni kafama takılan o dayanılmaz büyük balina hayali oldu. O korkunç, o gizemli canavardı. Tüm merakımı uyandıran. Sonra o vahşi denizler, balina'nın bir ada gibi koca gövdesini gezdirdiği uzak denizler, onun yarattığı baş edilemez, akla hayale sığmaz tehlikeler, görülecek duyulacak bin bir harika, Patagonya'nın büyülü manzaraları, tüm bunlar beni baştan çıkardı. Bunlar bir başkasını belki de böyle çekmezdi, ama ben hep uzak şeylerin özlemiyle yanar tutuşurum.